Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla. Tabarik ala biyadimülk ve hu'ala kurişeyin qadir. Bütün mülk ve hakimiyet elinde olan Allah ne yücedir ve o her şeye hakkıyla gücü yetendir. O ki hanginiz amelce daha güzeldir diye sizi imtihan etmek için ölümü ve hayatı yarattı. Ve o aziz kudreti daima üstün gelendir. Gafur çok mağfiret edendir. O ki yedi göğü tabaka tabaka birbiriyle ahenkli olarak yarattı. Rahman olan Allah'ın yarattığında hiçbir düzensizlik göremezsin. Haydi gözünü çevir de bir bak. Hiçbir çatlak görecek misin? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir ve yine bak. O göz... Aradığı kusuru bulamadan zelil ve bitkin bir halde sana dönecektir. Andolsun ki dünya semasını kandillerle süsledik ve onları kulak hırsızlığı yapan şeytanlar için atılacak taşlar yaptık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık. <gülüyor> Rablerini inkar edenler içinde cehennem azabı vardır. O ne kötü varılacak yerdir. Oraya atıldıkları zaman onun şiddetli humurdanmasını işitirler. Çünkü o kaynıyordur. Fekâdü temeyyüz minel gayr. Kullemâ ulkî fîhâ fâvcun nerede ise öfkeden çaplayacak Ne zaman oraya bir topluluk atılsa cehennemin bekçileri onlara size bu azabı haber veren bir korkutucu gelmedi mi diye sorar <gülüyor> derler ki evet gerçekten bize bir korkutucu geldi fakat biz yalanladık ve onlara Allah hiçbir şey indirmemiştir siz ancak büyük bir dalalet içindesiniz dedik ve derler ki eğer biz işitir veya akıl eder olsaydık bu alevli ateş asabı arasında bulunmazdık. Böylece günahlarını itiraf ettiler. Öyleyse o cehennemlikler Allah'ın rahmetinden uzak olsun. İnnellezîne yakhşavne rabben bil gaybilehüm mevzu Şüphesiz ki görmeden Rablerinden korkanlara gelince onlar için bir mağfiret ve büyük bir mükafat vardır. Sözünüzü ister gizleyin. Veya ister onu açıklayın fark etmez. Çünkü o Allah sinelerin içinde olanı hakkıyla bilendir. <gülüyor> Hiç yaratan bilmez mi? Çünkü o latif kalplerdeki bütün incelikleri bilendir. Habir, onlardan haberdar olandır. O, yeri sizin için itaatkar kılandır. Artık onun omuzlarında, yeryüzünde yürüyün ve Allah'ın rızkından yiyin. Dönüş ise ancak O'nadır. E emintüm <gülüyor> Gökte olanın, kâiratın tedbir ve idaresine vekil kılınan meleklerin sizi yere batırmasından emin mi oldunuz? Bir de bakarsınız ki o yer sarsılıyordu. Emmen nadir. Yoksa gökte olan o meleklerin Allah'ın emri ile üzerinize taş yağdıran bir rüzgar göndermesinden emin mi oldunuz? Artık yakında benim tehdidimin nasıl olduğunu bileceksiniz. Andolsun ki onlardan, o müşriklerden öncekiler de yalanlamıştı. Fakat benim de o inkar edenleri inkarım, onlara olan azabım nasıl oldu? gördüler üzerlerinde kanatlarını açan ve kapatı veren o kuşları görmediler mi Onları havada Rahmandan başkası tutmuyor. Şüphesiz ki o her şeyi hakkıyla görendir. <gülüyor> Yahuud, Rahmandan başka size yardım edip azabını sizden defedecek şu ordunuz kimdir? O kafirler ancak bir aldanma içindedirler. <gülüyor> Yahut Allah size verdiği rızkını tutsa, kesiverse, şu size rızık verecek olan kimdir? Hayır... Onlar isyan ve nefrette ısrar etmişlerdir. Şimdi yüz üstü kapanarak yürüyen, sürünen mi daha doğru giden kimsedir? Yoksa doğu doğru bir yolda dimdik, ve dümdüz yürüyen. O'l huve'l Ey Resul, de ki, sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve kalpler veren odur. Ne kadar az şükrediyorsunuz. قُلْ هُوَ الَّذ۪ي ذَرَعَكُمْ sizi yeryüzünde yaratıp yayan O'dur. Ve ancak O'nun huzurunda toplanacaksınız. Halbuki onlar, eğer iddianızda doğru kimseler iseniz, bu vaat edilen kıyamet ve haşir ne zaman diyorlar? Kul innemel ilmu indallahi ve De ki o bilgi yalnız Allah katındadır. Ben ise ancak onun azabını haber veren apaçık bir korkutucuyum. Nihayet o kıyameti yakından gördüklerinde inkar edenlerin yüzleri kötüleşir ve kendilerine işte kendisini acele ederek isteyip durduğunuz azap budur denilir. قُلْ De ki, söyleyin bana, eğer Allah beni ve beraberimde bulunanları sizin temenni ettiğiniz gibi helak etse, hepimizi öldürse... Veya bize merhamet buyursa da Ecelimizi ertelese Artık kafirleri Pek elenli bir azaptan Kim kurtaracak <gülüyor> De ki O Rahmandır Ona iman ettik Ve ancak ona tevekkül ettik Artık kimin apaçık bir dalalet içinde olduğunu yakında bileceksiniz. Ul in kum de ki söyleyin bana eğer suyunuz yerin dibine çekilecek olsa Artık size kim bir akarsu getirebilir...